Alplagayla spor. Günaydın. Evet, günaydın, Bey. günaydın Günaydın. Günaydın May. Evet, playoff futbolla başlayalım herhalde. Günün konusu playoffta Hırvatistan'ın rakip olarak çıkması nedir durumlar filan diye çok zorlu bir. E, e, Azerbaycan maçından sonra playoff hakkını elde etti Türkiye minik futbol takım. Ahmayım duacıyız yine yani son e, şeyde hangi spor dalı olursa olsun son turnuvalarda sürekli e, bir başka e, rakibin i̇şte, eline bakıyoruz basketbol olsun voleybol olsun futbolda da böyle oldu Almanya'nın e, Belçika'yı yanmasını bekledik onlar da rahat kazandılar yani çok eee 3 sıfırlık bir eee 3. maçın erken bölümünde eee Beşiktaş'ın kazanmaması gerekiyordu. Hani beraberlik de ama oraya hiç kalmadı bile. böyle rahat bir ortamıyla Almanya Türkiye için Türkiye'de Azerbaycan'ın zorlukla da olsa 1-0 ile ikinci oldu. Yani bu durum ikincilik zaten kurallar çekilmeden beklen bir durum Evet. Yani Almanya'nın olduğu grupta ikincilik kötü sonuç değildir. Ee, iyi sonuç sayılır. Ha, şu var, Türkiye beklenmedik bazı puanlar kaybetti. Azerbaycan'ın en deplasmanda. Belki Türkiye hani buradaki maçta almayadan bir puan alması beklenirdi. Hani tahmin edilen 2-3 puan altında bir 3-4 puan altında bir ee, sonuçta şeyi bitirdi, elemeleri. İkinciler klasmanında da en iyi ikinci olamayınca e, baraj maçlarına kaldı. İşte, orada da kurallar çekildi. Dün ve Türkiye'nin rakibi Hırvatistan oldu. Ee, bu kurallar sonucu. Hmm, Hırvatistan'da şöyle bir ilişkisi var Türkiye'nin. 4 yıl, yıl olmadı tabii. 3,5 yıl önceki aşağı yukarı. E, Avrupa şampiyonası. Çeyrekli'nin hatırlarsanız. E, herhalde o şampiyonun en dramatik maçlarından biri oynanmıştı. Yani 118 dakika golsüz giden maçta. 118 ve 122'de 2 gol. Yani uzatmanın da sonlarında, uzatmanın da duraklama dakikalarında ve sonra Ben alt altı sariyle yükselen bir Türkiye. Ee, çok dramatik bir maç olmuştur. Hırvatlar bunu unutmuyorlar. Antrenörleri bile bilip zaten şey demiş, e, yani o maçtan beri bu, bu anı bekliyorduk demiş. <gülüyor> bir rövanş e, şeyi var, arzusu var Hırvatlardan açıkça. Evet. Şimdi hmm. e, Begi e, sence e, Hırvatistan'la Türkiye arasındaki şey nasıl bir sonuç verir? Favorin kim? Çünkü onun senin söylediğinin tersine bahis oynayacağız biz. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Geçen yöne 500 lira tutup kaybetmişsiniz. Öyle değil evet, evet öyle. Bir ufak Lütfen yani rahatlıkla parası yemeyelim. <gülüyor> İddia da. <gülüyor> bir kumar felaketi falan. Açıkkada bir kumar felaketi. Ganyan da İkinci maç, maç burada mı olsa diye acaba olsaydı kura sonucu? Çünkü o belli değildi yani kura sonucu o da belli oldu. Örneğin seri başı olup baraj maçlarında ilk maçı kendi sahasını oynayan takım da var. Sanıyorum çekler bu durumda. Bu neye göre belirleniyor? Son 2-3 turnuvanın elemelerinde finallerinde alınan galibiyet beraberlik sayılarına hesaplanan bir puan var. Ha, kompleks bir hesap formülü var. Yani. Evet ama hani... Önceden belirlenmiş sübjektif bir sistem yani o objektif bir sistem. Ee, hani şey yok bu baraj maçları öncesi belirlenmiş bir sistem değil. 8 takım düzgün hatta şey son gün değişti yani İrlanda, Ermenistan'da beraber kalsa sanıyorum salı günü Türkiye şey oluyordu seri başı oluyordu. 1-4, 1-5 oldu yer değiştiler seri başı sıralamasında. Öyle bir durum oldu ve işte seri başı olmayan Karadağ, Estonya, bosna ve Türkiye seri başı olan Portekiz, İrlanda, Çek Cumhuriyeti ve e, Hırvatistan ile eşleşti. Böyle bir dört eşleşme oldu. Şimdi işte çift maçlı, eliminasyon sistemi alınacak. E, yani Türkiye'nin çok sağa solu belli olmadığı için bir tahmin yapmak zor. Yani Hiding de takımın başında kilo olmadı tam. E, ama tam bir sistem oturdu söylenebilir mi? Doğrusu pek öyle değil. Yani ondan beklediğimiz e, hemen bir müzeyat olmasını beklemek. Anlamsız yine o tip var işte gitsin oynatamıyor, e, almayı nasıl yenemez falan gibi e, <gülüyor> anlamsız eleştiriler var ki. Geçen hafta konuştuk yani çok iyi bir Almayla e, oynadı Türkiye yani bu grupta 10'da 10 yaptı. Yani Gelecekliği şampiyonu favorilerinden biri olacak yani e, oyun tarzlarını bile e, finalde ya da bir noktada yarı finalde İspanyol oynayacaklar ona göre ayarlıyorlar yani dikkat edersek. Ee, Alman milli takımı. Evet, top tutmuyorlar, ee, pas yapıyorlar falan filan. Değil mi? Yani şey, şunu istemiyorlar. İspanya'yla karşılaşırlarsa muhtemelen olarak yani top kontrolü yüzdesi 70'e 30 olmasın, 65'e 35 olmasın. Hiç olmazsa 55'e 45 de indirecek düzeyde biz bir oyun oynayalım. Onu tasarlıyor şu anda adamlar. Türkiye'le falan hiç zaten <gülüyor> şey olacak. Ureşicaktır e, halde değil. daha üst bir şeydeler yani e, düzeydeler. O anca antrenman maçı verdik biz onlara. Ee, yani o yüzden ki o konuda bir şey söylemek hmm, haksızlık olur. Hmm, bir de yani işte hani bazı somut eleştiriler getiriyor. Ee, hani Türk futbolunun içinde bulunduğu ortamdan daha iyi bir mil takım çıkarmak mümkün mü şu anda? Çok da değil. İşte lig ertelenmiş, bir sürü oyuncu sakat, e, kimisi cezalı, yurt dışına giden orayı uyum sağlayamamış. Ya bir sürü problem var. Ee, hazır çok formda 7-8 çekirdek oyuncu yok elinde. Her maç kadar değiştirmek zorunda kalıyor. Bunun sıkıntısını çekiyor. Ama eğer bu barajı geçersek hiç olmazsa 4-5 hazırlık maçı koyup şampiyon öncesi bir daha bir şablon oturtması lazım. Orada da olmayacağı için maçlarda hani illa skorda üstünlük sağlamak gerekmeyecek. Orada belki kafasındaki düzeni dair oturtma şansı bulur diye düşünüyorum. Hırvatistan maçları doğrusu 11'inde 11 Kasım herhalde Cumartesi'ye geliyor. İlk maçta hiç olmadı bir iki sıfırlık falan galibiyet lazım. Yani burada gol yiyerek maç kazanırsa Türkiye ciddi sıkıntı çeker. Bir sıfıra çok güven olmaz. Romaç kolay olmayacak. Yani Hırvatlar özellikle böyle iddialı maçları iyi oynuyorlar. Elemelerde hatırlayalım. Geçen Dünya, Avrupa Şampiyatı elemenizi, İngiltere'yi mesela iki maçta diyen Son evet. maçta ihtiyaçları olmadı halde Wembley'de diyen 3-2. Ee, futbol kültürü olan bir takım. Hmm, hani o dördü içinde kimi tercih ederdiniz? Mesela İrlanda daha kötü olurdu bence. Hırvatlardan da daha kötü bir tercih. Ee, aslında Portekiz çok istikrarsız ve kötü oynuyor ve Ronaldo dışında ciddi bir kalite düşüşü var kadrosunda Portekiz'in. Ben Bosna Üniversitesi'nin düşünüyorum bu sefer Portekiz'e örneğin bu elemelerde. E, e, Portekiz olsa bence daha iyiydi mesela. E, Halbuki genel olarak e, spor medyasının hı. sayfalarında da Portekiz'e karşı büyük bir korku duyulduğuna hı. dair. De ben de türlü olduğunu Çok gruplarda kötü oynadılar. Çok rahat yani böyle 5-3'lük evet. e, falan gibi izlandı maçı geçen cumartesi 5-3 bitti. Yani çok rahat gol yiyen e, istikrarsız bir takım ve sadece Ronaldo'ya bağlı gibi oynuyorlar. Bu tabii hani futbol en olmayacak şey. Bir adamın ayaklarına bakmak sadece. O yüzden daha Türkiye işine girdi diye düşünüyorum. kafa kafaya birleşme olacak İrlanda'da. şampiyonada göreceğiz bakalım. Evet, şampiyonada peki alınan sonuçlardan sonra şampiyonada sürpriz olarak nitelediğin bir şey oldu mu? Kimler beklenmedi? bütün babo ülkeler gibi. zaten çıktılar yani evet. rahatlık. Hatta bu son maç haftasına kalmadan üstürü garantilemişlerdi yani. İspanya, Almanya, Hollanda, İtalya. Ekol ülkeler. Ee, Fransa çok zor kaldı tabii. Salı akşamı Bosna maçında 1-0 inikken sanıyorum bitime 12 dakika kala attıkları ve penaltı golüyle beraberliği sağladılar ve grup birincisi oldular. Ee, Fransa doğrudan katılıyor. Danimarka Yunanistan mesela ilginç. Ee, bu tip elemeleri hep iyi oynayan bir takım. Ee, bir şekilde kurra onlara yardımcı oldu. Yani belki en zayıf gruptalardı. İşte İsrail, Gürcistan, Hüratistan vardı onların grubunda. Yani bir şekilde Yunanistan binciyle yetecek puanı alıyor. Kendini Yunanistan şampiyon yolcusu ve ev sahibi Polonya'yla Ukrayna bir de en iyi ikinci İsveç. Norveç. Norveç, İsveç. Pardon Norveç değil Danimarka. Pardon. Portekiz'e geçen Danimarka. Danimarka, İsveç. Ev sahibi Ukrayna, Polonya. Doğrudan gidenler işte dört takım daha ilgilenecek. Bunlara yani Büyük bir sürpriz oldu söylenemez. Ee, hani eleme öncesi beklenti neydi? Danimarka belki Polonya, Portekiz'i geçer. İşte Hrıfat'tan Yunanistan'ı geçer. Orada birinci, ikinci yer değiştirdi. Geri kalan sonuçlar e, normal gözüküyor. Yani i̇kincilerde sürpriz var. Estonya mesela e, çok zayıf görülen bir milli takımdı. E, i̇kinci oldular Slovakya'nın önünde e, bu elemelerde. Onlar için çok iyi bir sonuç. Evet. Hı. Küçük ülke olduğu için değil mi? Çünkü genelde hep şey yapılır bizde. Bütün futbol takımı aslında başka meslekleri var şeyleri yapılır böyle bir küşümsemeli karışık hatırlarım onları. Balıkçı bile inildik. Evet, Daha çok evet. şey için olur o. İzlanda, Faroeler o ülke yani Faroe'de falan hakikaten hala öyle. Yani yarı profesyonel bile diyemeyeceğim, çeyrek profesyonel oyuncular ağırlık taşıyor Faroe'de. İşte San Marino gibi artık iyice küçük ülkelerde hani. Estonya'da isabet atmıyorum Estonya'nın e, profesyonel bir ligi var. E, oyuncuları başka Avrupa ülkelerinde dönüyor. Tabii asıl Karadağ'dı dağdı. Bu e, sanıyorum 650 bin kara nüfusu. Eğer katılırsa e, bir şampiyonaya herhalde Dünya Kupası ve şeye katılıncaya en küçük bir ülke olacaktı bir Avrupa şampiyonasından bu nüfusla İtalya'nın evet. en son bölünden en küçük parçası. Ama evet. olmadı. Umbrecek aldılar. Işte, baraj oynayacaklar. Ha, baraj oynayacaklar. Eee, evet. öbde küçük ülkelerden Ermenistan da iyi gidiyordu ama galiba başaramadı. Evet, son maçta e, İrlanda ile eee bir 5 gerekliydi değil mi? Deplasmanda <gülüyor> yenmesi gerekiyordu. Biraz tabii zor. Zor evet. Zor 10 kişi kaldılar. Eee, çünkü ikinci olmak için yani bu. Bunu başaramadılar. Ama Ermenistan için iyi bir yükseliş. Yani çünkü Ermenistan Estonya Bunlar beşinci torbadan gelen takımlar. Belki Ermenistan dörttür. Yani beklentinin üzerinde sonuç aldılar. Evet. Peki. E, futbol daha, zaten daha yakın zaman sonra tekrar gündemimizde olacak. 11 ne zaman? 11-15 Kasım sanıyorum. 11-15 Kasım maçlarında zaten tekrar gündeme gelecek futbol. Onun dışında eee ragbi de bir şeyler oluyor hep hareketli. Evet. Türkiye'de tabii bizim çok az hale aldığımız bir spor dalı. Aslında bir federasyonu var. Ee, özellikle Türkiye'de ikamet eden yabancıların ve yabancı olan mezun kişilerin oynadığı kurduğu bazı takımlar var ama çok ilgin az olduğu bir spor dalı. Medyada pek yansımıyor. Ancak dünyanın bir kısmında kıyamet kopuru, kopuyor şu anda. Çünkü ee, Yeni Zelanda'da düzenlenen e, 6. Dünya e, Dünya Kupası'nda yarı finale geldik. Ve e, yarı final maçları yarın oynanacak. E, yarı finali 4 ülke için tabii e, muazzam bir gün. E, en müthiş örgütlerinin ülkede Galler. Çünkü Galler bir e, sürpriz yaptı ve e, İrlanda'yı ya yendi. Geçen hafta geçerek final maçında. E, 87-24 sonra yarı finaldeler. İlk kupadan sonra ilk kez yani 80'de Yeni Zelanda düzenlenmiş ilk gün yapması, ee, müthiş bir örgütlenme tabi kupa dünyanın bir ucunda oynandığı için Yeni Zelanda ee, oraya seyirci götürmek çok kolay değil ama mutlaka gitmiş ya da gidiyor olan galleriler vardır. Buna karşılık mısa Cardiff'teki Millennium Stadyumunda maç devekandan e, bedelsiz inanacak. E, Stadyumu doldurmaya başlıyorlar. İlk önce 25.000 bin rakamı duyuldu, muhtemelen olsa artacaktır. E, yarın. Türkiye saatli 11'de maç demek ki, Britanya saatli 9 oluyor herhalde. Sabah 9'da olmayacak. Ee, Allah doldururlar diye düşünüyorum. Ben. Nasıl? Doldurabilirler diye düşünüyorum. Evet. Yani o stadyum 70 bin kişilik stadi. Çok sürpriz olmaz. Ee, dediğim gibi Türkiye'de bir hani biraz azalnayız ama sadece Anglosaksan ülkelerinde değil, dünyanın birçok yerinde hızla yükselen bir spor dalı. Ee, Fransa örneğin. Çok önemli bir, bir ülkesi. E, kulüpler düzeyinde dünyanın en önemli ligine sahip. Yani herhalde bu dünya kupasındaki 80 falan Fransa liginde forma giriyor. Yani oyunculara en çok para ödenen e, maçlarda, lig maçlarda tecrübe ortalamasının 15 bin olduğu bir ülke. Yani yılda bir iki maç 70 bin kişi oynanıyor Paris'te. E, Stad Fransa'nın e, bir iki maçı. Müthiş bir ilgi var. E, güney yürükü de zaten e, Avustralya, Yeni Zelanda ve Biniyafrika'da ...çok önemli yani Yeni Zelanda'da bir din gibi bir adeta, hani onların old blacks. Old blacks diye, evet. evet tamamen siyah formalı sağ çıkıp yaptıkları anlarla sembolleşmiş bir şey, Yeni Zelanda için. Çok önemli ve bu kadar iyi olmalarına ve sevmelerine rağmen bu sporu... Işte ...87'den beri de dünya şampiyonu olamıyorlar. Onun şeyi var, özlemi var, hem ev sahibi bu sefer... Diğer takımlara göre daha iyi durumda gözüküyor. Ama şey olarak başlarına gelmeyende kalmadı ülke olarak yani deprem. Şimdi en son çevre felaketi. Çevre felaketi. Onun da bugün artık son durumunu öğrenemedik ama bayağı ciddi tarihlerinin gördüğü en büyük çevre felaketi de tam buraya geldi. Evet. <gülüyor> Bir de galiba şeyde. Kredi değerlendirme kuruluşları ülkenin notunu da düşürmüştü iki hafta önce. Evet. Ancak Dünya Akbası şampiyonu kurtarır yani bu durumda. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Böyle bir durumda. Ee, yeni Randa'da <gülüyor> diğer yarı finalde e, e, Güney Afrika, e, Avustralya ile oynayacak. E, o da sürprizdi aslında. Yani çeyrek finalde favori olan takım kaybetti. İngiltere, Fransa'ya. İrlanda, Galleri ve Güney Afrika'da, Avustralya. Şimdi beklenti tabii Yeni Zelanda'nın çok iyi durumda gelmeyen bu şampiyon Avustralya yenip finale yükselmesi. diğer şeyde işte Fransa çok dediğim gibi Fransa turnuva başından beri çok istikrarsız. Yani kıyamet kopuyor Fransa basınında. Oyuncuları eleştiriyor, antrenöre memnun değiller. Son grup maçında Tonga ya yenildiler. Yani ufak pasifik ülkesine. Çünkü bu sporda özellikle Yeni Zelanda ve Avustralya ya yakın pasifik ülkeleri Pasifik ülkeleri çok iyi. Hem e, o bu iki ülkeye oyuncu veriyorlar. Yani bir kısım oyuncuların vatandaşlığı geçiyor. Hem de kendileri işte Fiji, Tonga gibi ülkeler e, bu şampiyona katılıyor. E, Fransa Tonga yenildi son maçta büyük bir hayal kırıklığıylaştı. İşte artı sabahta İngiltere ye yenildi. Çeyrek final maçında e, bir anda şeye döndü yani. Yastan bayram havasına geçildi. <gülüyor> <gülüyor> evet, şizoid bir durum yani. Yani 19-12 yendiler ve işte ilk kere 16 0dı Hani maçın ilk yarısı yani maç öncesi herhalde Fransızlara söylense. Yani Fransızlar bütün o mantık çerçevesi içinde yani dal geçmeyelim lütfen. Yani kötü durumda takım olan <gülüyor> derlerdi. Ee, ama kazanlar maçı. Ee, şimdi yarın yarı finaller. İngiltere'de yas var herhalde. Ee, evet yani torunum öncesi daha ümitlilerdi. Takımın iyi durumda olmuştu. Ama şimdi tabii şey antenör gidecek, kaptan değişecek. Geçen e, cumartesi işte şey maçı. maçı. Pazar günü Sunday Times'ın ilavesini okuyorum. İşte, Antinör zaten gitmeli. Kaptan değişecek. Ee, milli takım yöneticilerinin bir kısmı işte savunma koçu var. Hücum antinörü var. Onların da değişmesi bekleniyor. Takımdaki bazı yöneticilerin baya bir değişikliğe yol açacak bu yeni ilgi. Çünkü herhalde e, bir, hani, en azından final umudu taşıyordu bu da. Öyle olmadı. Bekledikleri gibi olmadı. Ee, bu sporun yayılması açısından ise ilginç bir gösterge. Mesela ABD şampiyonadaki ülkelerden biriydi. Ve Rusya ilk kez katıldı buraya. Ee, hani mesela Gürcistan iyi bir rak ülkesidir. Romanya keza öyle. Rusya bu Dünya Kupası'na ilk kez katılmakla kalmadı. 2023 yılında kupayı biz organize etmek istiyoruz diyorlar şimdi. Yani ev sahipliğine adaylar. 2023 rak bir Dünya Kupası için. Ee, böyle ilan bir spor. Yani kriket ya da Amerikan futbolu kadar e, hatta beyzbol kadar kapalı kalmış değil. Çok daha yaygın. Geniş kitleler tarafından takip edildi yani bu şampiyonada seyirci sayıları çok yüksek. Zaten. Evet e, kim e, peki favori e, o buradan da alalım favoriyi Yeni Zelanda'yı mı görüyorsun favori olarak? Yani Yeni Zelanda buradan verilmem başka bir doğal felaket olması alır diyorum artık <gülüyor> Yeni Zelanda <gülüyor> mat sırasında deprem falan. Evet şey bir doğal felaket değil tabi tam bir insan e, unsuru var petrol gemi. Taşıyan, o ta... doğaya karşı bir felaket. <gülüyor> doğaya karşı. Şey, doğanın yarattığı değil de. Doğaya karşı. Yani o herhalde tabii böyle bir durumda işte ev sahibi beklentimiz işte baskı olur. Ben herhalde e, diğer takımlardan her şey gözüküyor. Yeni e, Bir tek işte orada da yarı finalde bir ezeli rekabet söz konusu yani Avustralya'yla. E, Güney Yarıkör'ün üç güçlü ülkesi Güney Afrika. Avustralya, Yeni Zelanda aralarında TriNations oynarlar. Yani üç ülke turnuvası. Dördü herkese oynuyorlar galiba. Bir buçuk yıl boyunca. da sonra iki maçı kaybetti mesela Yeni Zelanda Avustralya. Kupadan oldu falan. Yaklaşık iki buçuk ay önce. Hani o ezeli rekabetin getirdiği bir sürpriz olurum. Sana etmiyorum ben. Yani Yeni Zelanda herhalde burada şey yapacaktır. 24 yıllık özlemi sona Evet biz de ona göre oynayacağız Mahir'le yani. Yeni Zelanda'ya oynuyoruz. Haberin Bizim, olsun. Şey programda rugby yok galiba ama e, sabahları İstanbul'un belli noktalarında işte Irish pub falan gibi noktalar yani ciddi bir seyirci kitlesi oluyor. Bunu söyleyebilirim yani. Sabah dokuzda pub'un kapısına dayanıp açın televizyon izleyeceğiz diye. Fransızlar, İrlandalılar. <gülüyor> Olabilir. Evet. Ciddi bir kitle var. Peki o zaman burada e, bitirebiliriz herhalde bu Hı. hafta onunla. Ve haftaya da görüşmek Çok teşekkür görüşmek ederiz. Lazım. İyi yayınlar.